Stefan Zweig, Kurşun Mühürlü Tren Eskicinin Evindeki Adam İsviçre, ufacık bir barış adası. Birinci Dünya Savaşı'nın azgın dalgaları habire kıyılarını dövüyor. 1916, 1917 ve 1918 yılları boyunca bu adacıkta hayat heyecan dolu bir polis romanını andırır. İki ayrı kampa mensup diplomatlar otellerin süslü salonlarında birbirlerini tanımaz oluvermişlerdi. Daha düne kadar ahbapça bir oynayan, karşılıklı eğlentiler düzenleyen kendileri değildi sanki. Bu adamların yanına neydi belirsiz bir alay insanın telaşla girip çıktığı görülüyordu. Milletvekilleri, sekreterler, ateşeler, tüccar takımı, peçeli ya da peçesiz kadınlar hepsinin gizli ödevleri vardı. Hele otellerin önünde kimlere, nelere rastlanmazdı ki otomobillerle gidip gelen fabrikatörler, ünlü çalgıcılar, gazeteciler... Maksatlarını gizlemeye çalıştıkları belliydi. Gezintiye çıkan ya da bir tur atıp dönen insanlara benzemek çabasındaydılar. Çeşitli memleketlerin flamalarını taşıyan gösterişli arabalar da otellerin çevresinde pinekler dururdu. Haber toplamak, ondan bundan bir şeyler kapmak cümlesinin ortak görevi buydu. Kendi halinde görünen adamlar dünyayı ihtilale itecek kadar güçlü olabilirler. Bu yüzden ayakkabı tamircisinin evinde oturan ufak tefek adam hakkında bilgi edinme ve bunu satma gereğini duymadılar. Toplumcu çevreler bile önemli bir bilgi edinmiş değildi. Bildikleri şu kadardı ancak. Bu adam Londra'ya sığınan Rusların çıkardığı basit, radikal bir gazetenin yazarları arasındaydı. Ayrıca Petersburg'da adı bile anılmayan silik bir partinin yöneticisiydi. Tuttukları yolun yanlış olduğunu söyleyen ve sert konuşma alışkanlığında olan bu adamla anlaşmak mümkün değildi. Bu imkansızlığı kendi tutumuyla bizzat ispat etmiş durumdaydı. Şu halde onunla ilgilenmeye değer miydi? Arada bir akşamları daracık bir kahvede bir takım işçilerle buluşuyor, görüşüyordu. Ancak bu toplantılara olsa olsa 15-20 kişi katılmaktaydı. Onların da çoğu toy delikanlılar. Habire çay içen... Durmadan çekişen bu insanlarla aynı davranışı huy edinmiş olan öbür Rus sığıntıları arasında ne fark olabilir ki? Eskicinin evinde oturan tıknaz adama aldırış eden yoktu. Vladimir İliç Ulyanov adını taşıyan bu şahsı ismen tanıyanlar bile öyle azdı ki koca Zürih'te hepsini toplasanız ancak 30-40 kişi eder. Diyelim ki elçilikler arasında mekik okuyan lüks arabalardan biri rastgele onu ezip öldürmüş olsaydı. Bütün dünyada Ulyanov ya da Lenin adını kimse öğrenmemiş bulunacaktı. Gerçekleştirme 1917 Martı'nın 15'inde Zürich'teki kütüphane görevlisi şaşırıp kaldı. Çünkü saat 9'a gelmiş, kitaplığın en devamlı okuyucusu hala görünmemişti. Her gün büyük bir intizamla oturduğu yer boştu işte. Saat 9.30 oldu, onu çaldı. Nafile. Adam ortalıkta yok. Tükenmez bir okuma hırsıyla dolu olan bu adam bir daha kütüphaneye ayak basmayacaktı. Halbuki adam o sabahta her gün olduğu gibi kitap okumak üzere yola düşmüştü. Ama bir Rus önüne çıkmış, Rusya'da ihtilal olduğunu ona heyecanla bildirmişti. İnanmalı mıydı buna? Lenin tereddüt içindeydi. Aldığı haberin dehşeti onu sersemletmişti. Çok geçmeden kendisini toparladı. Kısa adımlarla fakat sert bir yürüyüşle göl kenarına doğru ilerlemeye başladı. Gazete satıcısının ve matbaanın önünde bakıp usanmadan beklemeye koyuldu. Saatler ve günler geçiyordu. Haber doğruymuş meğer. Hemen her gün yeni gelişmeler de olmakta. İnanılır gibi değil. Hükümet değişikliği ile ilgili söylentiler, çarın tahttan alaşağı edilmesi... Karma bir kabinenin iş başına geçmesi, Duma Meclisi, bağımsız ve özgür bir Rusya, siyasi hükümlüler için genel af haberleri, bütün bunlar birbirini kovalayıp duruyordu. Yıllar yılıdır hayalini kurduğu şeyler. Bu uğurda neler gelmemişti başına. 20 yıldan beri zindanlar, Sibirya fasılları, sürgünler. Beslediği fikirler gerçekleşmekteydi işte. Adam düşünüyor, savaşta telef olan milyonlarca kişi... Boşuna cam vermemiş meğer harcanan gayretler sonuçsuz kalmadığına göre ölenler yok yere telef olmamışlar. Yeni bir özgürlük ve adalet ülkesi doğuyor işte. Bu uğurda ölmüş olanlar kutsal şehitlerdir. Adam belki ilk defa serin kanlılığını kaybetmiş durumda. Kendinde değil sanki. Halbuki o kendine daima hakim olmasını bilmiştir. Her şeyi kılı kırka yararcasına hesaplamak huyudur. Sarhoşa dönen yalnız o mu? Cenevre'de, Lozan'da ve Bernde sığıntı olarak bir takım odalarda barınan yüzlerce Rus. Aynı duygularla sevinç içinde. Rusya'ya dönebilecekler artık. Sahte evraka, takma adlara da ihtiyaç yok. Çar'ın hükmettiği bir memleket değil artık Rusya. Dönüşte ölüm tehlikesiyle burun buruna gelmek yok. O eskidendi. Şimdi özgür bir vatandaş olarak özgür bir yurda dönecekler. Hazırlık başladı bile. Hepsi birkaç süfli parçadan ibaret eşyasını toplamakla meşgul. Gazetelerde Gorki'nin hani şu meşhur mesajı. Memleketinize dönün. Mektuplar, telgraflar kırla gidiyor. Yurdunuza, yurdunuza. Toplanarak, birleşerek. Uğrunda her şeylerini verdikleri, verecekleri bir eser var ortada. Kendi eserleri olan ihtilal. İşe yeniden koyulmak gerekiyor. Hayatlarını adayarak ve hayal kırıklığı. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra hepsini şaşkına çeviren dehşetli bir haber yayılıyor. Rusya'daki ihtilal meğer sandıkları gibi bir ihtilal değilmiş. Halkın ayaklanmasıyla ilgisi yok. Taşıdığı nitelik başka. Saray içinde sadece Çar'a karşı yapılmış bir darbe. Maksat Çar'ı bertaraf etmek ve Almanya ile barış yapılmasını önlemek. Bu uğurda İngiliz ve Fransız siyasetçileri tarafından düzenlenmiş bir plan. Bu kendilerine adadıkları, uğrunda ölmeyi seve seve göze aldıkları ihtilal değil. Tam aksine bir hareket. Kendi planlarını yürütmek isteyen savaş taraftarlarının, emperyalistlerin ve generallerin ortak dalaveresi. Lenin ve ötekiler nihayet anlıyorlar. Gerçek ve köklü bir ihtilal yok ortada. Yapılan hareket, Karl Marx ihtilalinden yana olanların tasarladıkları cinsten değil, hatta öğreniyorlar ki Milyukov ve öbür liberaller gerçek ihtilalcilerin yurda dönmesini engellemekle görevlendirilmişlerdir. Emirlere uymasını bilenler bu arada Plahanov Londra'dan törenle yolcu edilmekte ve bir savaş gemisine bindirilerek yurduna dönebilmektedir. Bunlar savaşın uzamasını temin hususunda faydalı olabilecek sosyalistlerdir. Derhal Petersburg'a gönderiliyorlar. Fakat Troçki İngiltere'nin Halifaks'ında alıkonuyor. Öbür radikaller de sınırlarda. İtilafçı devletlerin giriş çıkış kapılarında, üçüncü enternasyonale katılanların tomar tomar listeleri var. Lenin'in ümitleri zayıflamıştır. Petersburg'a telgraf üstüne telgraf çekiyor. Fakat telgrafların yerine vardı çok şüpheli. Tapunun da icabına bakılıyor. Zürih'te kimsenin haberi yok. Avrupa'da da olsa olsa birkaç kişi biliyor. Vladimir Iliç diye anılan Lenin kuvvetli, enerjik, hedefe bağlı bir adamdır ve büyük bir tehlike kaynağıdır. Bunu bir de Rusya biliyor. Oldukları yerde çakılıp kalan bu topluluklar uçsuz bucaksız bir ümitsizliğe kapılmıştır. Londra, Paris ve Viyana'da uzun yıllardır kongreler yaptılar. İhtilalin planlarını düzenlediler. Bütün teferruat görüşüldü. Uzun boylu tartışıldı gazeteler yayınladılar. Böyle bir davranışın zorluklarını, risklerini ve sonuçlarını hem teorik hem de pratik yönden ortaya koymaya çalıştılar. Hele bu adamın hayatı hep bunlarla geçti. Bir belirli fikir üzerinde kafa patlattı. Tasarladığı şeyi kesin olarak biçimlendirmeye çalıştı. Şimdi de İsviçre'den çıkmasına izin vermiyorlar. Bu yüzden onun çok değer ve önem verdiği ihtilal, bu kutsal fikir bir takım kimseler tarafından perişan bir hale getirilebilecek, yabancıların yararına kullanılacak ve amaç kaybolacak. Lenin'in içinde bulunduğu şu durumla Hidenburg'un bir önceki savaş başında kaderi birbirine benzer. Hem de garip bir şekilde sen 40 yıl Rusya seferiyle ilgili manevralar yap, tecrübeler edin, sonra harekete geçilince sırtında sivil elbise evinde otur. Bu görevi üzerlerine alan generallerin hata ve sevaplarını ufacık bayraklarla Haritalardan izlemek zorunda kal. Her zaman katı bir gerçekçi ve sağlam bir görüş sahibi olan Lenin, ümitsiz günler yaşamaktadır. Bazen kendini delice düşüncelere kaptırdığı oluyor. Almanya ve Avusturya üzerinden geçip gitmek üzere acaba bir uçak kiralayamaz mı? Bunu tasarlıyor ancak kendisine kim yardım eli uzatır? Biri uzatmıştı ama sonradan casus çıktı o da. Kaçıp gitmek için göze alamayacağı şey yoktur artık. Oturuyor. Bir mektup yazıyor. İsveç'teki tanıdıklarından kendisine bir İsveç pasaportu temin edilmesini istemektedir. Sorgu sualden kurtulmak için de dilsiz taklidi yapmayı kafasına koymuştur. Fakat gece kurduğu şeyler sabahleyin gün ışığında uygulama imkanından mahrum planlar haline geliyor. Bununla beraber bildiği yalın bir gerçek var. Olumlu bir ihtilalin başarılması için Rusya'ya dönmesi şart. Siyasi dolaplarda iş yok. Üstelik. Derhal dönmesi lazım Rusya'ya. Ne pahasına olursa olsun. Almanya geçit vermez mi? İsviçre bilindiği gibi İtalya, Fransa, Almanya ve Avusturya ile çevrilidir. İhtilalci Lenin'in itilaf devletleri topraklarından geçmesi de yasaklanmıştır. Rus uyruklu olduğu yani düşman sayıldığı için ne Almanya'dan ne de Avusturya'dan geçmesine izin verilir. Ama ortada dehşetli bir gerçek var. Lenin Milyukov Avusturyası'ndan ya da Poincaré Fransası'ndan ama Kaiser Wilhelm Almanya'sından pekala anlayış bekleyebilir. Amerika'nın savaşa katılması gün meselesi. Onun için Almanya Rusya ile barış yapmak isteyecektir. Bir Rus ihtilalcisi gerek İngiliz gerek Fransız elçileri için güçlük kaynağıdır. Almanya bakımından ise durum tam tersine. Yalnız Lenin'i düşündüren bir şey var. Sorumluluk. Yazılarında... Kaiser Almanyası'na habire sayıp sövmüştür. Şimdi onunla ilişki kurmaya çalışmak nasıl karşılanır? Belirli ahlak kuralları var. Savaş sırasında karşı ülkeye ulaşmak için düşman genel kurmayından izin istemek suretiyle hasım topraklardan geçmek. Bunu ihanetin daniskası sayarlar. Lenin bu kanaldan gidecek olursa hem partisini güç duruma düşürecek hem de kendisi lekelenecek. Ondan şüphe edecekler. Onu Alman ajanı sanacaklar. Zannedilecek ki onu Almanlar Rusya'ya gönderdiler. Töhmet altında kalacak. Hele barış gerçekleşecek olursa Rusya'nın zafere ulaştıktan sonra kavuşacağı barışı engellemekle itham edilecek. Tarihe böyle geçecek bu. Lenin hepsini biliyor. Başka çare bulamadığı takdirde bu kanaldan harekete geçmek zorunda kalacağını söylediği zaman mutedil ihtilacilerin yanı sıra Kendisiyle aynı kafada olanların çoğu da ürpermiştir. Lenin'i uyarmaya çalışarak İsviçreli sosyal demokratların tutumundan söz açmışlardır. Esir değişimi arasında Rus asıllı ihtilalcilerin geri gönderilmesini temin etmek üzere resmen teşebbüse geçmişler. Fakat Lenin bu yolun çok uzun süreceğini ezbere bilmektedir. Ayrıca Rus hükümeti Lenin'in yurda dönüşünü kösteklemek için sebepler yaratacak... Elinden geleni yapacaktır elbet. Şu halde geçip giden günlerin ve saatlerin önemi büyük. Ötekiler Lenin kadar şüpheci değil. Cesaretleri de daha kıt. Lenin'in gözü hedeften gayrı bir şey görmüyor. Çevresindekiler hıyanet sayılacak bir harekette bulunulmasından düpedüz ürküyorlar. Lenin artık her şeyi göze almıştır. Kendi sorumluluğu altında şahsı adına Alman hükümetiyle temasa geçiyor. Anlaşma. Atılan adım tehlikelidir. Çıkarılacak dedikoduları hesaba katan Lenin, temaslarda gizlilikten mümkün olduğu kadar kaçınıyor. İsviçre Esnaf Derneği Sekreteri Fritz Platen, Lenin hesabına Alman elçiliğine giderek şartları sıralıyor. Bu ufak tefek, neydi belirsiz milliyetçinin koştuğu şartlar, rica niteliğinde olmaktan uzaktır. Gelecekteki otoritesini önceden sezinlemiş gibi. Şartlar... Vagonların hükümranlık hakkı zedelenmeyecek. Yol boyunca pasaport kontrolü filan yok. Normal tarifeye uygun olarak ücretlerini kendileri ödeyecekler. Ne emirle ne de kişisel istekle vagondan dışarı çıkılmayacak. Ancak bu şartlar kabul edildiği takdirde yolcular. Alman hükümetinin yardımını reddetmeyeceklerdir. Bakan Romberg aldığı teklifi Rudendorf'a aksettiriyor. General daha sonra anılarında bu konuya hiç değinmemeyi uygun görerek verdiği kararların belki en önemlisi hakkında tarihi aydınlatmayacaktır. Alman elçisi tefarruatta bazı değişiklikler yapılmasında taraftardır. Çünkü Lenin'in düzenlediği protokol hiç de acemice değil. Aynı trende Ruslarla birlikte bazı Avusturyalıların da mesela Radek kontrolsüz yolculuk edebilmesi sağlanmaktadır. Ne var ki aceleci olan sadece Lenin'in değildir. Alman hükümetinin de kaybedecek vakti yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 5 Nisan günü Almanya'ya karşı harp ilan etmiş bulunmaktadır. Fritz Platen 6 Nisan'da neticeyi öğreniyor. Bu iş teklif edilen şekle uygun olarak karara bağlanmıştır. 9 Nisan 1917 günü saat tam 3'te Zahringer Hof lokantasında karın doyurduktan sonra yola çıkan Pejmür'de giyimli küçük bir topluluk Zürih istasyonuna yönelmiştir. Kadınlar ve çocuklar dahil hepsi 32 kişi. Bu topluluktan sadece üç erkeğin adı ileride unutulmayacaktı. Lenin, Znovyev ve Radek. Yemeklerini hep birlikte, teklifsizce yediler. Sonra bir tutanak düzenleyip imzaladılar. Bu belgede Petit Parisen adlı gazetede yayınlanmış bir haber metnini hepsinin bildiği kayıtlıydı. Bu haberde belirtildiğine göre Yeni kurulan geçici Rus hükümeti Almanya'dan geçip gelenleri vatan haini sayacaktı. İmzaladıkları belgede bu yolculuktan doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağı da ayrıca yazılıydı. İmzalar eğri büğrüydü ve çoğu kitap harfleriyle atılmıştı. Yolculukta Lenin'in bu Katar'da olduğunu öğrenenlerden kendisiyle görüşmek isteyenler oluyor. Lenin buna kesinlikle yanaşmıyor. Bu olaydan sonra bir başka teşebbüs. Sosyal demokratlar kendileriyle anlaşma yapmak istiyorlar ve ret cevabı alıyorlar. Lenin biliyor ki Alman topraklarında herhangi bir Almanla konuşmak şüphelerin en azametlisini üzerine çekmek olacak. Tren İsveç'ten geçerken bayağı törenle uğurlanıyorlar. Yolcular açlıktan perişan durumdadırlar. İsveç topraklarındaki mola sırasında kurulan sofraya aç kurtlar gibi saldırıyorlar. İşte burada Lenin daha fotinlerini çıkarıyor ayağından. Bir çift yeni pabuç ve birkaç takım hazır elbise satın alıyor. Derken Rus sınırına dayanıyorlar. Patlayan mermi. Rus topraklarına ayak basar basmaz Lenin'in ilk işi gazetelere sarılmak oluyor. 14 yıllık gurbet hayatından dönüş. Bu süre içinde Rus toprağına hasret kalmış, Rus bayrağını ve askerlerini hiç görmemişti. Fakat kaskatı bir irade sahibi olan mefkureci, Çevresindekilere uyup ağlamıyor. Kadınlar askerleri kucaklıyorlar. Askerler şaşkın. Lenin hiç oralı değil. Varsa yoksa gazeteler. Önce Pravdo'ya saldırıyor. Kendi gazetesi bu. Enternasyonalist görüşe gene eskisi gibi bağlı mı acaba? Biraz sonra buruşturup atıyor gazeteyi. Hayır, onun istediği bu değil. Katıksız bir ihtilalci zihniyeti yerleşmemiş hala. Lenin tam vaktinde gelmişim diye düşünüyor. Direksiyonu ele almalı. Ya ölüm ya zafer. Hayır. Kendi fikirlerini yayması, aşılaması gerekiyor. Bu fikirlerin özü yaşamaktır. Ya başarıya ulaşamazsa? Huzursuzluğun ve korkuya kapılmanın alemi yok. Milyukov kendisini elbet yakalatıp deliye tıkmak isteyecek. Hem de Petrograd'dayken. Şehrin adı henüz Petrograd'tır ama yakında değişecektir. Kendisini karşılamaya gelen birkaç yakını ile trende bir arada şimdi. Tepelerinde cılız bir ışık. Üçüncü mevkii vagonun alaca karanlığında Kamenev ve Stalin'le karşı karşıya oturuyorlar. Her ikisinin de yüzünde hafiften oldukça garip bir gülümseme. Soruları cevapsız kalıyor. Karşılık vermekten kaçınıyorlar sanki. Ama çok geçmeden beklediği cevabı gerçeğin ta kendisinden alacaktır. Tren bu sırada Petrograd'ın Finlandiya istasyonuna girmiştir. Binlerce işçi koskoca meydanı tıklım tıklım doldurmuş. Silahlı şeref birlikleri sürgünden dönen adamı sabırsızlıkla bekliyor. Bir ağızdan enternasyonel marşını söylüyorlar. Daha birkaç gün önce bir eskicinin evinde oturan adam Vladimir İliç Ulyanov trenden inince eller üstünde buluyor kendini ve soluğu bir zırhlı arabada alıyor. Kaleden ve evlerden akseden projektör ışıkları altında Lenin Halka ilk söylevini vermektedir. Heyecan öyle taşkın ki yer yerinden oynuyor sanki. Bu suretle dünyayı sarsan 10 gün başlamış oluyor. Mermi böyle patladı. Her bir ülkenin hem de bir alemin altı üstüne geldi. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.